Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat Günaydın Seyfettin, merhabalar. Günaydın Ömer. Günaydın. Günaydın. Evet, şimdi çok ciddi bir yükseliş de oldu belki do dolarda ve avroda ve bu gidişat endişe verici bir şekilde karşılanıyor. Biraz bunun üzerinde durmakta yarar mı herhalde? <gülüyor> neden oluyor ve nereye kadar gider yani mutlaka üzerinde durulması gereken bir durum çünkü anlaşılması zor yani bir kere birinci soru tabi bunu bilerek mi yapıyorlar çünkü bu son faiz indirimi ve ardından da o 3 buna karşı çıkan çıktığı söylenen ama herhalde öyle oldu şey iki başkan yardımcısı Merkez Bankası bir de para politikası kurulu üyesinin görevden olmuş böyle şeylerin daha önce de denenci öyle değil mi evet. bu sonra iki yılda yani Cumhurbaşkanının bunu bilmemesi imkansız Merkez Bankası Başkanı da artık bir şey, onun bilip bilmediğinin de bir önemi kalmadı. Sonuçta Cumhurbaşkanı ne derse onu yapıyor. Dolayısıyla soru şu, Cumhurbaşkanı böyle davranıldığı takdirde döviz kurunun çok ciddi biçimde artışa geçebileceğini, peki ciddi düşünmedi de artışa geçebileceğini diyelim daha o mütevazi olalım. E bunu bilmiyor muydu? Şimdi bunu e, bilmiyordu demek çok zor. Nasıl olur? Yani e, o zaman gerçeklerden tamamen kopmuş demektir. Evet. Surreyel bir durumdan bahsediyoruz gibi bir şey oluyor. Zaten yani çok e, para politikası kurulu toplantısında mı nasıl oldu? Bütün bu sisteminle nasıl işlediğini de bilemiyoruz yani. Evet ama yani şimdi ben bir ihtisatçı olarak bu, bu, bu, bu, o kadar artık aşikar ki hani iki yıl önce beni boşver ben şimdi Cumhurbaşkanı'nın yerine kendimi koyuyorum. Çünkü e, nasıl izah edeceğiz değil mi? Bu, bunun tetiklerini, bu döviz artık sabah kaç oldu? Ben bakamadım bu sabah. Baktınız e, mı? Dolar 9.25 civarında. Şu anda. Tamam işte 9.25. E, e, e, Avro'da e, 10.80'e yakın. 79. Hemen hemen %10. Bir neredeyse %1. Işte 10.000-15.000 içinde %10'luk bir değer kaybı var. Şimdi, tabii ki sonuçlarına sonra geçebiliriz yani benim aklımı kurcalayan e, soruyu muamayı daha doğrusu e, dinleyicilerle de paylaşmak istiyorum. Allah aşkına siz de fikrinizi söyleyin. E, şu, döneyim ben soruma. Şimdi böyle olacağı belli değil miydi? Değil mi? Şu an talimatı verdin. Artık düşür yeter dedin. Tablum kalmadı. E, o da 200 bas muan indirecek hali yok. %2 indirecek hali yok. Yüz bas puan indirdi. Ondan sonra zaten o zaman e, başladı deviz hareketlenmeye. Bunun böyle olacağınız son birkaç yıl içindeki e, yaşananlar zaten göstermişti. E, bunu Cumhurbaşkanı'nın ya da iktisat danışmanlarının e, bilmiyor olması mümkün değil. E, bir, bunu akılda tutalım. E, i̇ki, Sonra da e, gittin Merkez Bankası Başkanı olarak bunu yani yanlış bir şekilde bir faiz indirimi e, son derece zamansız bir faiz indirimi koşulları tekrarlamak bile istemiyorum. Güven zaten sıfıra yakın. Vesaire. Sen bunu yaptın gittin seni e, şeye karşı çıkan faiz e, kararına karşı çıkan e, onları zaten attırdım. E, bunun daha da güveni <gülüyor> artık sıfırlayacağını düşünmeden mümkün değil. E, bunu da yaptım. Cumhurbaşkanı olarak herhalde o da bunu bilmiyor olamaz. E, oldu şimdi dolar 8 unuttum 8.40'lardan 2 i̇şte, hafta bile oldu. 9. çıktı. 9.20'lere çıktı. E, bunun enflasyon üzerinde şimdi sonuçu Bunun enflasyon üzerinde e, etkisi olmayacak mı? Tabii ki olacak. Zaten yükselmekte olan bir enflasyon var. E, peki o zaman bu faiz indirimlerine hadi devam ettin. Çünkü ekonomiyi canlandırmak istiyorsun. Bunu anlıyoruz. Seçimler yaklaştı. E, seçim öncesi canlandıracak seni. Bu yüz pang yetmez zaten. Daha da fazlası lazım. Yani bir taraftan faizleri düşürmeye devam edeceksiniz Zaten o yüzden artıyor bu beklenti içine girdi. Aktörler, yatırımcılar, döviz tutanlar, yani döviz tutanlar diyorum, çok lirası mevduatı olanlarda da panikleri, evet. onlar da geçiyor. Yabancılar çıkıyor, satıyorlar Türk lirası varlıklarını. E bunların yani olacağını artık sokaktaki vatandaş bile biliyor Sizin bir mümkün değil. E, bunları yaparken hesap da. Ya yani, temel sorgu, hesap ne al başka. Benim e, yorum yapacak o, yorumum var yok. Türkiye'de şu anda. Sen ne Pardon diyorsun? Ben mı? bir şey diyordum. Ha, yani ben yorumlamakta zaten çok yakın bir uzmanlık alanım olduğunu söyleyemem ama Ortalama bir vatandaş olarak bunu yorumlamanın zor olduğu düşüncesindeyim. Peki bir iktisatçı ve bu konular üzerinde e, yıllardan beri belirlenmekte olan biri olarak ne diyorsun? Evet iki tez var e, piyasada. Bir tanesi diyor ki tabii ki bunları tezlerden birinin diyor şu, tabii bilmemeleri mümkün değil bunların olacağını ama enflasyonu unutamıyor. Bütün derdi faizleri düşürüp Ondan sonra ekonomi canlandırmak istihdamı artsın. Zaten ekonomide bir canlanma var da o herhalde bilmiyorum. Neyse daha büyük bir şey istiyor. Güçlü bir patlama herhalde istiyor. Onun için de ciddi tabii faizleri indireceksin. Millet tekrar konut kredisine vesaire hücum edecek. Çünkü onlarda da artış durdu artık kredilerde hücum edecek. İşte araba almaya hücum edecek. Ne bileyim ben. Esas herhalde derdi konu piyasası. Ee, şimdi, e, o zaman e, diyor ki enflasyon içinde zaten çok fazla artmaz diyor herhalde. Bilmiyorum. Normalde zaten şey inandığı için faizler düşecek, enflasyonun düşeceğine Allah bilir onu da dert etmiyor da Merkez Bank o ne yapmak için onu da anlamak mümkün değil ya neyse çıksa bile bir miktar bu döviz kurunun artışının herhalde enflasyona artıracağını biliyor olmalı artık ama neyse orada da bir muamma var ama umursamadığı belli onun içinde artsa da biliyorsun bir şey aramaya başladı günah keçisi yani tez bunu tamamlamak için bu tezi onu da eklemek lazım büyük ceza gelecekmiş. Zaten Cirol üzerinden yani bu cezalar geliyor. Bunların aslında maaşları son derece düşük. Tabii orada ortada başka bir muamma daha var. Çünkü bu 5 zincirin Migros, var. Hadi onları dert etmez. Yesinler cezayı diyor orada. Ama A101 var, Şok var ve 1000 var. Bunlar hani bir şey diyebiliyorduk. Orada da olduğu da başka bir muamma. Değil mi? Kalkınma Partisi'ni e, bunların sahipleri hissedenleri kurucuları e, onlara yakındı. Neyse. Şimdi birinci tez bu. ikinci tez de, Vallahi e, ne yaptığını bilmiyor. Tezi yani e, ihracat, döviz kurulu arttıkça Türk Lirası değer kaybettikçe ihracat da artar. Hani hem faizi düşürürsün bir canlanma yaratırsın hem diyoruz Hani birinci testte onu eklemeliyim. Döviz kuru artışı da tamam enflasyonu arttırır ama başka bir politik etkisi de var. Ee, o da ihracatı arttırır, ithalat kısılır. Ee, tüketici özellikle mallar e, ithalatı, yabancı mallar. Onlar mümkün olduğu kadar yerli mallarla ikame edilir. Ve bu da ekonomiyi canlandırır. Ee, onun için bu işine geliyor. Yani bilerek yapıyor. E öbür öbür tezde valla bunu bilerek yaptığı falan yok. Aslında gerçekten şeye inanıyor. Enflasyonun düşeceğine inanıyor. Hala sanal bir dünyada yaşıyor. Yani nasıl oldu da bundan 3 yıl önce, 4 yıl önce, kaç yıl önce derdi? başladı söylemeye. Büyük middiayla söylüyor isterim Cumhurbaşkanı. Ben iktisatçıyım. Ben biliyorum diyor. Ama bu tezi destekleyen hiçbir profesyonel iktisatçı yok ve Türkiye'de ne dünyada. Tamam olabilir evet. ama buna inanıyorsa dersini neden almadı? bunu inandı. Tamam Merkez Bankası başkanlarına Umut'a verdi. bu dinlemeyenleri attı. Lafı dinleyenleri getirdi. Onlar faizi düşürdü. Değil mi? Uysal döneminde bunları yaşadı. Artık yaşadık yaşadı. İndirdi faizleri peş peşe peş peşe. Peş peş. Değil patlattı. Bu enflasyonu tabii çok olumsuz etkiledi. Enflasyon dayandı yüzde yirmiye. E sonra bu sefer geldi. O bunda rezervleri tükettiği için bir de hani o 125 milyar dolar Nereye gitti? Ne oldu? Aslında bir yere gittiği yok. Merkez Bankası döviz kurunu hem faiz indirirken döviz kuruyice fırını <gülüyor> bitmesin diye rezervleri bitirdi. Dolar saklı. Dolar talepi arttıkça. Neyse sonra Naci Ağabal da indirmiyor. Aksine faizleri arttırıyor diye bir istikrar kazanmıştı. 7.20'ye kadar düştüğünü hatırlıyorum doları. Yani doğru bir politik fakat onu da at sen neden faizleri arttırıyorsun düşürecektin diye ee, yani o da bir muammaydı Naci Ağabal parantezi e sonra bu geldi işte yeni e, Merkez Bankası Başkanı bu da aslında birerdi bir süre sonunda söz de vermiş anladığım kadarıyla bekleyin bekleyin Sayın Cumhurbaşkanım sabretin demiş öyle anlıyorum ben e, çünkü çıktı dedi ya Ağustos gibi başlayacağız dedi Haziran'da dedi. O anlaşılan Merkez Bankası Başkanı dedi ki ya ben şimdi yapamıyorum bunu ama sabredelim az kaldı. E, Ağustos gibi enflasyon düşmeye başlayacak ben de onunla birlikte indirmeye başlayacağım. Çünkü daha önce çıkıp ki, ben katiyen şeyin altında faiz vermem enflasyonun altında. Değil mi? Söz vermişti. Sonra e, anlaşılan ne oluyor dedi. Eylül oldu. Ekim oluyor. E, Nerede bu faiz indirimi, hani enflasyon inecekti bilmem ne, sıkıştı. Onun üzerine bir çekirdek enflasyon şeyi bahanesi buldu. Efendim, Dünya Merkez Bankaları şeye bakmıyormuş. İşte manşet enflasyona da çekirdek enflasyon, çekirdek dediği içinde gıda yok, enerji yok. Ona bakılacakmış. Ondan sonra, o zaten başlattı bir tetiklemişti. Ardından onu bahane edip ve Bütün bunlar oldu. Deviz şimdi patladı. Enflasyonun artacağı. Çok açık. Zaten aslında birikmiş bir, geciktirilmiş bir enflasyon, tüketici enflasyonu vardı. Çünkü hatırlatmak isterim. Üretici fiyatları zaten %40 vardı. Enflasyon 5 ile işte %14-15'lerden tüketici enflasyonu karşılıyorum. Yavaş yavaş %20'ye kadar çıktı. Yani bu da açıkça gösteriyor ki yeterince maliyet enflasyonu yani üretici enflasyonu maliyet enflasyonu olarak düşünürsek bu maliyet enflasyonunu yeterince yansıtan, yansıtanamadı tüfeye. E, çünkü döviz kuru artışının da yani enflasyonu arttırdı diyoruz böyle biraz e, toplan bir şeyde bulunuyoruz. E, yargıda aslında döviz kuru artışı en hızlı bir şekilde ve en etkili bir şekilde önce üretici fiyatlarına arttırır. Dolayısıyla ondan sonra da üretici fiyatları tabii zaman içinde tüketici fiyatlarına arttırır. Bu zaten daha tam da olmamış durumda. Dolayısıyla şimdi önümüzdeki dönemde enflasyon büyük bir olasılıkla artacak. Bu E zaten %20'lere varmış. Vatandaş bundan son derece rahatsız. E bunu şey olarak göğüsleyebileceğini düşünüyor. Yani o marketlere sıkı bir e, tehdit e, şey dersem sopa indirirsem kafalarına e, belki fiyatları tutarlar bir süre diye mi düşünüyor? Ya da vatandaşa işte bunlar yaptı, bunların yüzünden mi oldu diyecek. Buna kadar inandırıcı olur. Bunların hepsi cevaplanması son derece güç sorular yani bir mantık içinde rasyonel bir şeyde çerçevede cevaplandırılması son derece güç. Öbür yandan da peki canlanma elde edilecek mi? Hı. Yani <gülüyor> bu kadar belirsizliğin olduğu hat çıktı canlanmayı evet belki bilmiyorum daha da düşünürse faizleri konuda bir ucum olursa ihracatta da şu da var Bence sınırlar da zorlanıyor. Ee, yani döviz kurumu, Türk lirasının değer kaybı döviz kurunun artışı sadece bundan ibaret değil de ihracat artışı. Geçen gün bir araştırma nedeniyle bir şeyle, firmalarla da görüşüyoruz da ilginç bir şey anlattı. Tekstil işverenleri sendikasından giyim, konfeksiyon giyim yöneticisi Dedi ki yani ben de doğrusu esas ihracat artışının bu döviz kurumdaki artışla yakından ilgili olduğunu tabii sırf neden faktör bu değildir ama esas nedenin bu olduğunu düşünüyordum. Konuşmamın sırasında o da dedi ki yani bu döviz kurunun etkisi var ama esas önemli etki şeyden bu Covid yüzünden müthiş bir şeyde aksam oldu uzak Asya'yla olan e, iletişimde navlunda e, yani ulaştırmada malları bir de or oralara Avrupa çok toptan Bangladeş, Çin buralara çok toptan şeyler veriyordu Vietnam e, siparişler e, Türkiye giderek e, bu piyasadan silinmek üzereydi dedi e, neyse e, kurun artışı ama esas olarak yakın bölge Türkiye ve daha spesifik daha küçük miktarda ama daha şey etmek istedikleri elde etmek istedikleri siparişleri Türkiye'ye vermeye başladılar dedi. Yani bu bir sektörle ilgili tabii. Tüm sektörleri ifade etmiyor da şunu söylemeye çalışıyorum. Yani bu, bunun sınırları var tabii. Dolayısıyla ihracatın da bundan sonra Türk lirası bu kadar değer kaybettiği zaman a, hızla artmaya devam edeceğini doğrusu ben düşünemiyorum. Bir talep kayması olduğu anlayışı var. Bunun e, da sınırları var. Avrupa'da çok yüksek bir büyüme yok. A, neyse lafı uzattım biraz. Ama hakikaten anlamak mümkün değil. Bu para politikası nasıl bir genel makroekonomik Amaçlar kümesi içine bu kadar hatalı bir para politikası yerleştirilir ve bundan ne umulur ee, anlamak mümkün değil ama tezler bunlar. Yani bana sorarsam evet. ben de bunu bilinçli olarak yaptıkları kanaatında değilim doğrusu. Yani evet. Peki Seyfettin ben de bir şey daha sorayım sonlara doğru yaklaşırken programımızda iki şey daha doğrusu bir tanesi ekonomi maliye ve hazine bakanı. <Gülüyor> Lütfi Elvan'dan hiçbir yorum ses gelmiyor. Bunu nasıl yorumlayacağız? İkincisi de bu TÜSİAD'ın yaptığı büyük toplantıda 50. yıl kuruluş dolayısıyla Türk Sermahe ve İş İnsanları evet. Derneği'nin E, oldukça kapsamlı değerlendirmesinde bu çıkışı da e, nasıl e, yorumlamak gerekiyor? yani Çünkü bu konuda yani mesela iktidar ilgici olduğunu söyledi. Ben tabii Lütfi Elvan'a doğrusu ben de e, merak ediyordum. Barış so Soydan, e, T24 gazetecisi iyi takip eder, ben de yazılarını okurum. O, geçen gün bunu yazdı Lütfü Elvan nerede diye ee, Yani Bütün bu gelişmelerden Çok rahatsız oldu belli Ama e, Yani herhalde be, ayrı, Allah bilir istifade etmek istiyor mu Biliyorsun istifa etmek yasak Yasaklandı Cumhurbaşkanı tarafından ee, Ancak o görevden oluyor yani, Affı, yani, Affını bir... istiyorlar artık Efendim Aflarını istiyorlar artık istifadeye geçiyor. Evet, aflarını, aflarını istiyorlar. Orada seni affettim diyor. Ee, neyse, Lütfü Elvan'ın da Naci Abal'la birlikte geldiği e, aşağı yukarı aynı şekilde düşündükleri. En azından para politikası konusunda. Tabii ayrıca başka e, maliye iyi tuttuğu için yani hazinenin anahtarı elinde olduğu için galiba bu konularla da ilgili ya işe sıkı tutmak istiyor mali disiplini ee, ama galiba birtakım bakanlıklar çok bastırıyorlarmış bilmem ne şeyleri daha ya yani kendi bakanlığına da hakim değil galiba. Neyse bu çok önemli değil hani yani öbür gün görevden alındı yerinde filanca atandı dense söylenecek bir şey yok. Ee, ama esas tutsidun önemli tabii. bu. Yani onlar çok uzun süre sessiz kaldılar. 20 yıl kadar evet. <gülüyor> e, şimdi tabii şeyden belliydi Darım Acemoğlu'nu konuşmacı olarak davet etmeleri. işte raporun niteliği içeriği de sızmıştı. Ne, neydi raporun adı? gelecek, geleceği inşa edelim mi? Neydi? Evet, öyle bir şeydi. Ben de ha, şimdi tam şeydi. olarak şey yapamadım. Ama yeni bir anlay anlayışla geleceği inşa, insan, evet. bilim, kurumlar. Evet. Yani şeylere de baktım. Baştan sonra okumadım ama SİAD Başkanı'nın hem de İstişare Kurulu Başkanı'nın Tuncay Bey'in konuşmalarında Tabi doğrudan şey alamıyorlar. Kim demiş? Özlüsü yok demiş konuşmalarım. E, yani bütün bu olumsuzluklardan sorumlu kimdir? Cevabı yok ama e, tabi çok iyi Mevcut iktidar elbette ve o iktidarın tek karar alıcısı, tek mutlak yöneticisi e, Sayın Cumhurbaşkanımız e, ya söyledikleri çok kötü bir yere geldik. E, özellikle Bunlar çalışmıyor. Daron'un zaten konuşması e, ve bizzat bu şey için çağrılmış olması e, bu okazyon için e, zaten yeterince anlamlı. E, Daron bizim kitapta da işte Asaf'la edit ettiğimiz Turkish Economy at the Crossroads kitabında da bir oh, bölüm yazmıştım. On e, ondan sonra Ee, peki, e, ne, neden bunu şimdilik yaptılar? Belli artık çok ciddi endişeleniyorlar gidişattan. Yani böyle giderse bu sistemle, bu anlayışla e, Türkiye e, ciddi zarar görecek. Tabii o zaman e, yoksullar az zarar görür, e, zenginler daha çok zarar görür. Yoksullaşmazlar tabii ama onlar açısından servet değil yönettikleri, sahip oldukları işte gerek sanayi olabilir hizmetlerde olabilir, devasa değil mi şeyler işletmeler onların geleceğinden endişe etmeye başladıkları çok açık Evet yani mümleketin tüm... de geleceğinden endişe ediyorlar, ikisi bir arada bu çıkışı yaptılar Özne koymaya cesaret edemediler. Daha önce yapmışlardı bunu. E, demek ki e, sadece bir söylemiyoruz gidişat çok kötü diye. E, ama gidişat da nasıl değişecek? Vallahi Bilmiyorum. Orada siyaset işinin içine giriyor. E, yani Bu, bu anlayışla bu mevcut iktidarla mekondaki bu aneta aşağı doğru yuvarlanmak şeyden, uçurumdan demeyeyim ama yani ciddi bir tepeden aşağı doğru yuvarlanıyoruz. Bunu bu durduramaz bu iktidar. Evet yani şeyde şey, anlayışların de. değişmesi gerekecek. Siyahlar bunu ima ediyor. Evet ama, yani Mustafa Durmuş da T24 yazarı şey diye E, belirtmiş yeni yazısında TÜSİAD bu iktidar altında makroekonomik istikrarın sağlanabileceğine artık inanmıyor. İnanmıyor. <gülüyor> evet. Evet. Evet. evet. Evet. Evet. Yani. De, e, yani bizimle siyaset konuşmak yasak değil herhalde. Bir, bir sonraki programda önemli bir ekonomi e, sorumluluğun olsun. Konuşalım yani iktidar değişimini tamam Se yani seçimlerde ne olabilir? Bunu bence konuşmakta evet, da... isterim evet. yani. Çünkü hani kağıt üstünde şu gözüküyor. Ee, Haluk Tükel var. Eski TÜSİAD Genel Sekreteri. Benim yakın dostum, meslektaşım. O sürekli şeyleri takip ediyor. Bütün anketleri ve harekette ortalamalarla grafikleri gösteriyor. Bana da yolluyor. Ben de, de paylaşıyorum. Kendim bir böyle araştırma merkezi var. yani çok Oradan ben de izliyorum. Çok açık. 40'a 40 diyelim. Çok kabaca. 40 küsur şey. 41 falan. 40 şey söyle Cumhurbaşkanı İttifakı. Millet İttifakı da bunun 1-1.5 puan üstünde. Vaziyet bu. Bunun buradan itibaren elinde ne koz kaldı Cumhurbaşkanı'nın elinde hangi kozu oynayacak da e, acaba birinci turda kazanacak o zaten ümitsiz büyük bir ihtimalle de ona dair ama yine de elinde bir takım kozlar var mı? Hazırlıklar var mı? Ki bence var. Başarılı olur mu? o tartışmaya çok açık. Öbür tarafta çünkü bu söylediğim denge de Aslında HDP seçmenini HDP seçmenini anahtar haline getirdi. Evet bunu, bunu muhakkak yapalım, gelecek hafta e, konuşmalıyız. E, çünkü değil mi? Birinci turda kimsenin kazanamayacağı belli. HDP e, aday çıkartacak mı çıkartmayacak mı onu bilmiyoruz ama da, çıkartmasın da e, sonuçta ya çıkartırsa iş ikinci tura kalacak o kesin de çıkartmadığı takdirde birinci turda kime açıkça söyleyecek mi şunu destekleyin diye. Yani hakikaten orada da çok sayıda soru var. Belirsizlik var. Yani bu şeyde garanti değil. iktidar değişecek mi hakikaten? Ölçü de değişecek. Ne olacak ondan sonra yani İktisatların çok doğrusu ben bunları merak etmek başladığım için evet. tarafı. Haftaya, haftaya iki hafta sonra bunları da programda konuşalım. Evet, evet, evet. süreyi bitirdik şimdi. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. ederim. İyi yayınlar. Hoşçakalın. Seyfettin Gürsel'le ekonomik gidişat